Için. bir iklim adaleti güncelisi, Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Allah a, Allah a, Allah a. Hazırlayan sunanlar, Yücel Sönmez, Ömer Madra. Ve Özdeş Özbay Herkese merhabalar, iklim için programı başladı Ve hemen kendimizi takdim edelim Ben Dez Ömer Madra Ben Yüca Sonmaz Ben Özdeş Özbay ve başlıyoruz. Dinleyicimiz, destekçimiz Hande Peker'e de çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün günün en önemli haberi aslında iklimle ilgili olarak bu Greta Thunberg'in herhalde Black Lives Matter protestolarına Amerika Birleşik Devletleri'nde bir İsveç radyosunda sonmar At Winter IP1 diye bir radyoda 1 saat 15 dakikalık çok ilginç bir söyleşi verdi. Radyo konuşması yaptı. Ve insanlık henüz başarısızlığa çuvallamış değil ama çok çalışmak lazım diye. Ve iklim şeyinde olduğunu yani dünya liderlerinin çok daha fazla çalışması gerektiğini Ya elimizden gelenin en iyisini yapmamızın yeterli olmadığını, şimdi imkansız gibi görünen şeyi yapmamız gerektiğini, yani görünüşte imkansız olanı ve e, İsveç'te diyor sana İngilizce olarak da ve İsveççe de verdiği şeyde bu biz bu e, bilim bilime kulak vermekten vazgeçmiyoruz <gülüyor> ama. E, şimdi artık şeyin halının altına süpürlemiyor gerçekler ve bu açıkça ortaya çıktı diye söylüyordu. Bunlardan gözlerimizi başka tarafa çevirerek başımızı başka tarafa çevirerek kurtulam kurtulamayacağımız aşikar. İşte iklim adaletsizliği gibi tıpkı Irk adaletsizliği de şimdi, ırk adaleti peşinde koşanlar da büyük bir e, mücadele başlattılar. Ve korona e, virüsü pandemisi de bu e, acil durum olduğu zaman, iklim acilde olduğu gibi, yani bir e, acil durumla karşılaştığında siyasi karar vericilerin, karar e, harekete geçebileceklerini gösterdi. Ama insanların zorlaması şart onları diyor. Yani aynı şekilde iklimin de aynı aciliyetle ele alınması gerektiğini, insanların da artık seslerini bulmaya başladığını, bir çeşit kendi taban hareketlerinin gelebileceğini söylüyor. Çok da ilginç ne kadar büyük tehditler altında kaldığını, Bütün bu Amerika Birleşik Devleti, bütün Kuzey Amerika kıtasını dolaşmasını da anlatıyor bu 24 şey 12 bölümden oluşan çok çarpıcı aslında programında onu da radyoda yayınlamaya çalışacağız işte. Yani Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmadan başlayıp Washington'da ne olduğunu, sonradan yolda neler olduğunu, ağaçların nasıl böcekler tarafından mahvolduğunu, mahvedildiğini, kadim or boreal ormanların, işte <gülüyor> buzulların metre metre neredeyse gözde görülür şekilde erimekte olduğunu, muazzam yangınlarda neler olduğunu paradise bölgesinde, medyanın ne kadar kayıtsız olduğunu, ve insanların da büyük ölçüde yani karar alıcıların, siyasetçilerin de green washing denilen yani yeşil badana yaptıklarını ama korona ile beraber kendisini de çok çalışma fırsatını tekrar bulduğunu, okumayı bırakılan yani bir süreliğine bir seneliğine ertelemiş olmasına rağmen okuma, yazma yani bu eğitimi çok önemsediği ve aldığı için bundan çalıştığını ve bunu da kaleme aldığını ve sonunda da Umutun nerede olduğunu, umut sizde, sizde, bizde diyor ve buna devam etmekten başka en, yani en önemli şeyimiz bu... ...ve elimizde bunu değiştirebilmek diyen ilginç bir, önemli bir radyo programı yaptı. Yani bugünkü hem politik sistemlerde ne de ekonomik sistemlerde iklim ve ekolojik krizi de çözülemez... Bu bir fikir değildir, bu bir olgudur diye de biten bir konuşma yaptı. İlginç bir şey. Gözlerimizin önünde de her şey çözülüyor iklimle ilgili olarak. Bir taraftan Kuzey Kutbu'nda görüyoruz işte. Tarihte görülmemiş hatta görülmesi bile düşünülemeyecek derece Kuzey Kutbu'nda 38 derecelik. 112 kilometre içeride Kuzey Kutbu'na artık girilmiş vaziyette Sibirya'da gerçekten tüyler üpertece. Rekor üstüne var. rekor kırılıyor. Evet. Yani bir yandan o gerçekten de no normalde mesela 20 derece bile görünmeyen yerlerde 35 derecenin üzerine çıkan küçük Sibirya'daki kasabaların durumları var. 37,7 Celsius'a çıkan yani tam bir iklim acil durumu bu programın adına uygun bir şekilde gelişiyor maalesef yani Nijnyaya Peşya 30 dereceyi vurmuştu 9 Haziran'da Katanga'da bu mevsimde 0 dereceyken 22 Mayıs'ta 25 dereceyi göstermiş Daha önceki rekor 12. Yani 12 dereceden 25 dereceye çıkmış böyle ortalamada. Bir yandan da seller sular var. Mesela Bursa'da felaket bir hem görüntü olarak hem de anlatılanlar açısından değil mi? Ne diyorsunuz? Evet. Hem seller sular var hem bir taraf dünyanın bir tarafında kuraklık var. İşte tam da zaten iklim değişikliği böyle bir şey. Bursa'da yaşanan sel felaketinin görüntüleri gerçekten korkunç. İnsanlar da hayatını kaybetti. Yanılmıyorsam 5 tane insan hayatını kaybetti. Evet. Evet. Evet. Evde ayık Bursa... varmış hala. Bizim henüz ha, ha, halen aranıyor. Evet, halen aranıyor. Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşandı bu felaket. Ben orayı iyi biliyorum çünkü uzun süre hemen Kestelin yan tarafındaydı iş yerim. Bursa'da yaşadığım yıllarda e, yani uzun bir zaman dilimine yayılabilecek bir sürecini biliyorum aslında kestelin daha sonraki yıllarda da gidip gelmelerimle beraber e, çok küçük uludağın eteklerinde çok tatlı yeşillikler içinde bir yerden bir yerdi ben ilk hatırladığım kestel ama son hatırladığım kesteller arasında çok büyük bir fark var. Her özellikle Bursa'nın her tarafında olduğu gibi beton egemenliği çok e, ipleri ele almış durumda orada da son yıllardaki yapılaşmalar e, o şirin küçük ilçenin dokusunu önemli ölçüde bozdu e, Sel'in yaşandığı yerlerde Dukalı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahalleleri özellikle çok büyük zarar gör, görmüş bu yıkımdan Selden. Bunun iki nedeni yani bir iklimle ilgili yaşadığımız durum yağışların normalin çok üstünde bir anda yağıyor olması bastırıyor olması ya da hiç yağmıyor olması bu tam bahsettiğimiz iklim değişikliği ile ilgili en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Diğer bir neden de bizde bizim yaptığımız hatalar bunun üstüne. Şehri iyice betonlaştırmak, suyun gideceği yatağa toprak bırakmamak, suyun akacağı yolda toprak bırakmamak, her yeri betona çevirmek bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri. Dolayısıyla bunun bedelini de ödüyoruz ve ödeyeceğiz gibi de gözüküyor. Evet, yani çok e, trajik detaylar da var. Yani Kader Akbaba isimli engelli bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmış. Mesela kendini kurtaramamış. 1998 doğumlu kendisi. 22 yaşında yani. Evet. Kayacık Mahallesi'nde de 5 kişiye kapılmış bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış diye. Yani kimlik çalışması, tespiti çalışmaları bile bitmemiş diye bir haber vardı. Evrensel'den ve başka yerlerden okuyabiliyoruz. Ee, yani e, hakikaten trajedi ve sonunda görünmüyor maalesef. Yani öyle anlaşılıyor. Evet. Evet yani bu ben mesela son 20 yılının tanığıyım mesela Kestel ve o bölgenin aşağı yukarı ben hiç böyle bir şey görmedim yani ve bu, bu, hiç böyle bir şey görmedim dediğimiz şeylerin de çok artacağını ve arttığının da farkındayız. Bütün bunların hepsinin gelip dayandığı yerde iklim maalesef. Evet yani tabii iklime de senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi şeyde hatırlatmış Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Doğa Derneği üyesi Murat Demir de işte imara açılma, tarım ve ormanların ormanlık alanların yapıların artması, yapı sayısının, kentlerin fabrikalarla dolması vesaire ve bir de maden ocakları tabii. Ama yani sadece şirketlerin karına faydası olduğunu, insanlara ve doğaya ise büyük zarar verdiğini söylemiş. Bu sanayi ve maden ocaklarının açılmasını ve tarım yapılmadığı için de birçok şeyi ithal ediyoruz. Bunun da maliyetlerinden dolayı ülke ekonomisine zararı fazla demiş. Yani... Hem iklim felaketi hem de bunun üstüne insan ve özellikle de şirketlerin çalışmalarının etkisiyle büyük bir felaket manzarası çiziliyor yani ortada. Çok büyük ee, bir felaket gözüküyor. Ne? Fotoğraflara bakılınca zaten işin boyutu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Otomobilleri üst üste, otomobil boyu çamura... Batmış evlerin yaraları çamura gömülmüş, e, mahalleler su içinde, yani inanılmaz bir afet görüntüsü. Evet, yani sene göre. kapılan çiftçileri köy meydanında mahalle halkı suyun içinden kurtarırken şeyler var yani. Çok bal kurtarılamayanlar da var. Yani çok e, feci bir durum var. İşte Greta Thunberg'in demin sözünü ettiğim Henüz e, tamamının e, yayınlanmadı konuşmasını da dinlediğin zaman şeyi de söylüyorsun. Yani bu emisyonların muhakkak surette aslında son bir buçuk yıllık e, serüvenin olduğu gibi atı, e, anlatıyor. Çünkü 2000 e, yani bu Covid'le beraber eve kapanmanın da tekrar her şeyi baştan düşünüp bu notları almasına imkan verdiğini söylüyor. Kendisine de Greta Thunberg İsveçli iklim aktivisti. Hı hı. Yani artık net olarak 2020 yılında emisyon, yani karbondioksit ve sera gazı salım eğrisinin kuvvetle aşağı doğru çekilmesinin eğer ufak bir şansımız olmasını istiyorsak bu hedeflere ulaşılmasına ki bütün dünya liderleri buna bunun üzerinde anlaştılar işte 2015'te Paris Anlaşması'nda diyor. Ama eğer küçük bir şansımız olmasını istiyorsak diyor, o zaman da çok ciddi bir şekilde bu emisyon eğrisini aşağı çekmemiz lazım. Yani ya bir, şöyle bir çok net bir ifade kullanmış Greta Thunberg, ya bir medeniyet olarak yolumuza devam ederiz ya da etmeyiz. Yani artık elimizden geleni nin en iyisini yapmak lafı bile geçerliliğini kaybetti diyor. Yani artık yeterli değil bu elimizden gelen en iyisini yapmak. Biz imkansız gibi görüneni artık yapmakla zorundayız diyor. Ve bu da tamamen size ve bana bağlı. Yani hepimize bağlı. Çünkü bizim adımıza bunu kimse dışarıdan gelip yapacak değil diyor. Yani çok acayip değil mi durum? Net yani. Çok net. Bu arada Ömer abi bu felaket, bu çok yakın zamanda Kestel'de yaşandı, Bursa Kestel'de yaşandı. Bunu dile getiriyoruz ama e, hafızamız çok kısaldı e, maalesef. Şunu hatırlatmakta da fayda var Ömer abi. E, Türkiye'nin her yerinde felaketler yaşanıyor. Yani, yani. aynı sel, sel felaketleri Trakya'da yaşandı geçtiğimiz günlerde. Onun dışında Mayıs ayında inanılmaz bir şey oldu. Akdeniz'de inanılmaz sıcaklar. 50 derecelere varan neredeyse sıcaklar yaşandı ve mesela Narenciye'nin çok önemli bir bölümü yok oldu. 47 derece yaşandı. Ben o bölgedeki Adana Ziraat Odası başkanıyla da konuşmuştum. İnanılmaz bir e, özellikle erken naranciye de %90'a varan bir zarar var. %100'e varan bir zarar var. Hemen %90, aynı dönem yıkım demek zaten. Yıkım. Yani yıkım. Evet. Nasıl yani o biz biz oturduğumuz yerde hava çok güzel olsa bile bunu hissetmiyorsak bile nasıl etkilendiğimizi anlatmak istiyorum biraz bu örnekten yola çıkıp Hmm. Ee, aynı dönemde Orta Anadolu'ya çıktığınızda e, Eskişehir Ziraat Odası Başkanı'yla konuşmuştum Birçok üründe Kar yağışı ve dondan ve doludan ya yani Hepsi birden oluyor Bu arada kar yağışı Don dolu e, Kimi yerlerde Ürünlerin özellikle Eskişehir, Kayseri Konya civarında, kimi yerde ürünlerin %100'e tamamı, kimi yerde işte %40 ile %30 arasında, kimi yerde %60 civarında özellikle geniş yapraklı ürünlerin neredeyse tamamının e, yok olduğunu söyledi. Ve şu şu örneği de anlattı bana. Burada geçen gün e, at, 60 yıllık... E, Çiftçiyle konuştum. Bunu söyleyen bu arada Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Genel Sekreteri Haşim Akçay. Hmm. Ee, 60 yaşında bir çiftçiyle şey 60 yıldır çiftçilik yapan biriyle konuştum. Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim diyor. Kendisi ee, kaç? 75 yılan yaşında mı? kaç 75-80 yani? civarında muhtemelen. Evet. Biliyorsunuz Anadolu'da tarım çocukluktan itibaren başlıyor. hani evet. 60 yıldır tarımın içinde olan birisi bunu söylüyor. Böyle bir afet, böyle bir şey hayatım boyunca denk gelmedim, görmedim diyor. Aynı dönemde yine Ömer abi, yine Mayıs ayı içinde çıkıyorsunuz yukarı Karadeniz'e fırtınadan, Fın, özellikle Giresun'da fındıkta %40'a yakın kayıp var hmm. ee, orada yaşanan şey de fırtına, sel ve e, yine onunla beraber gelen dolu. Yine orada da konuştuğum ziraat odası başkanı aynen şunu söylüyordu yani bu e, Giresun ziraat odası başkanı Nurettin Karan bu arada e, daha yükseklerde ürün kaybı %100 yani fındık kalmadı Daha aşağılarda ise işte %40 civarında falan bir kaybımız var. Ayrıca işte sel baskını, hortum, dolu ve fırtına bu da bizim daha önce denk gelmediğimiz, rastlamadığımız bir şey. Bunların üçü aynı dönemde ve kuzeyden güneye Türkiye'de yaşayan yaşanan örnekler. Biz bunların hiçbirini İstanbul'da hissetmedik. Ee, ama bunların hepsini soframızda hissed hissedeceğiz. De, bunların yani, hepsini cebimizde hissedeceğiz. Kuraklık e, da ayrı bir şey tabii, ki. özellikle Orta Anadolu'da, Konya, Aksaray vesaire oralarda da ciddi bir. Tabii. Ocaklar altı suların tükenmesi ve kuraklık durumu var, değil mi? Biraz daha geriye gittiğimizde Ocak, Şubat, Mart döneminde de e, tarımsal kuraklık yaşadık. Ee, yani gerçekten yağışların beklenmesi gereken zamanda o yağması gereken zamanda yağmadığı için birçok noktada da çiftçi ürünü ikinci defa ekti. Geçtiğimiz günlerde balı üreticileriyle konuştum. Yani ne yapacaklarını şaşırmış durum, durumdalar. Ya şu şunu söylüyorlar. Arı ne yapacağını bilmiyor, biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani Bazı yerlerde yağmurdan, bazı yerlerde kuraklıktan çiçekler erken soluyor bazı yerde. Bazı yerlerde arılar yağmurdan çıkamıyor, polen toplayamıyor. Yani biz de arıdan ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün takvim dağıldı. Bugüne kadar ezberlediğimiz takvim bitti. Bizim artık yeni bir takvim oluşturmamız lazım ama onu da nasıl yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar. Ee, hayvancılarla konuştuğumuzda onlar da başka türlü bir dert yaşıyor. Eskiden Eylül'e kadar süren yaylalardaki otlama dönemi şimdi Ağustos'un başında belki daha erken bitiyor. Otlar kuruyor ve hayvanların ağızları yara oluyor diyorlar mesela. Yani in i̇nanılmaz. Türkiye'nin her yerinde iklim değişikliğinin bir farklı etkisi farklı oçekte yaşanıyor. Bursa örneği son olmayacak yani. Evet. Ben bir de flood list diye bir yerden de biz takip etmeye çalışıyoruz. Bütün dünyadaki bu su, sel meselelerini takip eden bir uluslararası internet gazetesi ya da sitesi var diyeyim haber portali. Orada da bütün kıtalarda aynı anda işte tabi bir de kuraklık deyince Afrika'daki başta ama Hindistan'da filan da çok etkili olan çekirge istilalarından da Türkiye'den de ufak tefek sesler gelmeye başlamıştı. Bir de o var. Hepsi birbirine bağlı olarak bir ekolojik şey var. Peki son yani bir iki dakika kalmışken bir de şeyi sormak istiyorum. Yani bölgeye giden Bursa'da Kestel civarında Kavacık mahallesi'nde vesaire oralara giden içişler bakın Süleyman Soylu Bursa'ya gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulunmuş ve işte kaybolan evlere verilen zararın bir kısmını telafi edileceğini falan söylemiş ama bu çiftçilerin ürünleri, ürün kayıplarının kaybılarının falan telafisi nasıl olacak diye insan merak ediyor tabii ee, bu test fo fotoğraflar arasında e, başı meyve dolu kırılmış ağaçların görüntüleri de var e, tepeden çekilen görüntülerde de Düzlük alanın komple su altında oluyor, olduğu görülüyor ki oraların birçoğu tarım arazisi ki Kestel Gürsu bölgesi çok verimli bir yerdir e, Bursa Ovası'nda. Her türlü tarım yapılır e, özellikle e, meyvecilik çok ciddi bir geçim kaynağı oradaki insanlar açısından tabii ki bütün bu yaşananlar onları da derinden etkileyecek. 5 bin lira yardıım yapacaklarını duyurmuşlar ilk etapta ama ee, evet yani Anladın, çok emin değilim bunun da bir takım zararları karşılayıp karşılayamayacağına dair ya belki evet, burada belki. bu telafi meselesine sürekli ekonomiyi hani öncelleyen bir telafi mekanizmasından söz ediyorlar ama bunun hani iklim değişimiyle mücadelede hiçbir faydası olmayacağını belki geçen haftada yer verdiğimiz Fatih Birol'un sözleri Ee, en iyi açıklıyordu Uluslararası Enerji Ajansı direktörü. Dedi ki altayımız kaldı iklim değişimini e, durdurmak için. Çünkü hani, karbon salımı %17 azalmıştı salgın döneminde ama şimdi bir rebound efektten söz ediyor. Yani ekonomik kaybı telafi etmek için e, hızla yeniden karbon salımı artıyor. Bu e, alınması gereken tedbirlerin Hiçbirinin alınmadığı hızla eski rakamlara geri dönmemiz ve dolayısıyla şu anda yaşadığımız, bahsettiğim sel ve bir dizi felaketin artarak devam edeceği anlamına geliyor bir yandan. Evet %5'e bile düşmüş bile %17'lik bir azalma. Şimdi yükselmiş gene tabii. Evet. Yani en son %5 civarına düştüğünü söylüyorlardı şeyin salımların yani tekrar. Eski haline gelmek üzere. Zaten e, çeşitli uyarılardan da e, gelecek yıl petrol e, ve türevleri kullanımının e, eski bütün rekorları kıracağından da bahsediliyor. İnsan ah, Allah akıl fikir versin diyorlar ama gene Greta ile bitirebiliriz herhalde. Bunu bizim adımıza hiç kimse yapmayacaktır. Ancak biz imkansız görüneni yapabilirsek diyor. İsterseniz bu noktada bitirelim bu programda. Greta'nın dediği çok net göründü artık. Hakikaten kimse yapmayacak evet, bizim evet. adımıza. Yani 125 son 125 yıl içinde gözlediği buzulun, kendisi bir buzul bilimciyle beraber dolaşmış Atabasca buzulunda Amerika'da, yarısını kaybetmiş hacmini. 125 yıl içinde On binlerce yıllık buzuldan bahsediyoruz. Son 125 yıl içinde %50'sini kaybetmiş. Küresel ısıtmadan dolayı. Artık söylenecek başka bir şey. Bu arada atlamadan hemen ekleyeyim Ömer abi. Çok kısa bir şekilde İtalya'da beyaz muşamba evet. e, seriyorlar buzulların üstüne erimesin diye bu noktaya geldik yani. Biz de destekliyoruz onu. Biz de şimdi bütün açık Tebrik radyo ediyoruz. mikrofonlarının üzerine beyaz muşamba ile kaplayacağız.